Her şey hayatta bir ibret, ilahi nakışlarla dolu. Her şey bizi tefekküre davet ediyor. Cenab-ı Hak tek olmayı kendine münhasır kıldı. Bütün mahlukat çift olarak yaratıldı. İnsan çift, kadın ve erkek ayrı ayrı meziyetler Cenab-ı Hak veriyor. Ve bu meziyetler birleşen bir bütün meydana geliyor. Nebadatta öyle, hayvanatta teselsül öyle cemadat dediğimiz can, biz cansız dediğimiz halbuki her şeyde bir can var Onlarda da bir çift yaratılışı var Amin. çünkü teknik Cenab-ı gayet bu çift birbirini tamamlayıcı mahiyette Cenab-ı Hak halk, halk etmiştir. cennette Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlayan aile hayatı Allah'ın tesis ettiği bir izdivaç kanunu altında biz Ademoğlularına intikal etti İslam diniyle nikah ebedileşti. Elhamla düğünlerimiz ne kadar manevi, ruhani merasimlerle, Kur'an-ı Kerim'lerle sohbetler icra icra edilirse o kadar ilahi rahmet tecelliler olur inşallah. Onun için düğünlerimize, sünnetlerimize, merasimlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın kelamı ile başlayan o sohbetle devam eden güzel bir başlangıç Cenab-ı Hak bereket ihsan eyler. Cenab-ı Hak bize her şeyde bir tefekküre davet ediyor. Tefekkürsüz hiçbir hadise, hiçbir vaka yoktur. Her şeyde Cenab-ı Hak bizim tefekkür halinde olmamızı arzu ediyor. Bu evlenmelerde de iki yabancı kişinin hayret veri şekilde kaynaşmasından akılları dehşet için bırakacak ince dersler ve, ve, ve hikmetler gizlidir ana baba ocağından ayrılan iki yabancı genci Allah'ın aralığına lütfettiği muhabbet ve merhametle birbirlerine gönülden bağlanması hatta ayrıldıkları ana baba yuvasından gölgede bırakacak samimi bir cazibe için yaşamaları ne ulvi bir tecellidir yani derin derin tefekkür edilecek ne bir derstir Cenab-ı Hak nikâh ümmet-i bereket edilmiş. Kitap ve sünnet gölgesi altında bir izdivacı hayatın dünyada saadet cenneti kılmıştır. Nasıl bu saadet cenneti olmuş olacak? Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurratya ünü ve canlâ imam'a buyuruyor. Bize toplumda ve ailede bir saadet bereket veriyor. Gözümüzün nuru olacak zevceler, aileler. Demek ki billasa kız çocuklarını çok itinalı yetiştirmek lazım ki onlarla aile yuvası ruhaniyetli olarak devam etsin ve ve o ruhaniyetle oradan gelecek nesiller de kurretea'ün gözümüzün nuru olsun bir nesil bırakabilmek arkamızda bir nesil yetiştirebilmek Ayşe Vademiz buyuruyor Efendimizin en tebessümlü anı en ızdıraflı anıydı babam ebbekir namaz kıldırdı Efendimiz de ona itiba etti kıldıracak hali yoktu selamdan sonra döndü arkasına Efendimiz baktı Güzel bir eshab-ı kiram cemaati gördü. Öyle güzel bir tebessüm etti ki buyuruyor Aş-ı Ben de onun o kadar güzel bir tebessümünü daha evvel rastlamadım buyuruyor. Ve Velhasıl kurrete aynin gözümüzün nuru olacak bir nesil yetiştirebilmek. Bu bir mümin babanın bir mümine annenin birinci vazifesi olmuş oluyor. Çünkü evlatlar emanet olarak an an anne babaya teslim ediliyor. Anne baba onları hayır hasenatla dolduracak. Onlar dine, imana, vatanı, millete hayırlı evlatlar olacak toplum nasıl olacak, bizden nasıl olacak ve canna lil müttekini imama Cenab-ı Hak bizim bir da, kitap ve sünnetin muhtevasını yaşamamız ve orada bir önder olmamız, ilahi bir rehber olmamız, yeryüzünde Allah'ın şahidi olmamız Cenab-ı Hak böyle bir toplum istiyor Misal işte aslı saadet misal aslı saadet ümmet. Adem aleyhisselamdan son insana kadar en mesut toplum aslı saadet toplumuydu. Yine diğer bir ayet-i kerimede Rum Suresi 21. ayette "Kainlaşmanız için Cenab-ı Hoşet kendi içinizden eşler yaratıp aranızda sevgi, merhamet peydası etmesi de onun Allah'ın azamet delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bu ayette üç hususiyet evlilikte ve takvalı bir evlilikte ayet-i kerimede zikredilen bir evlilikte lites günü cenab huzur ve sekinet ailede hasıl huzur ve mutluluk hayatın her safısına yaygınlaşır. Sevgi ve meveddeten, sevgi ve muhabbet, ulvi muhabbetler, aile hayatındaki meşru muhabbetler, ilahi muhabbeti bir basamaktır. Elvedut aşkın, muhabbetin, menşe-i Cenab-ı Hak'tır. Ve muhabbet de iki uçlu bıçak gibidir. Ve Cenab-ı Hakk'a götürecek muhabbet aile yuvasında başlar. O sevginin bir antrenmanıdır, meşru sevginin. Bu Cenab-ı Hakk'a götüren bir muhabbete bir basamaktır. Rahmetli pederim Musa Efendi öyle buyurdu yeni evlilere. Birbirinize merhametli olacaksınız derdi. Merhamet ise, ten planda merhamet değil. Takvada merhamet. İbadette birbirini teşvik etme, güzel ahlaklı birbirimize örnek olma ve güzel bir nesil yetiştirme ki ahirette de beraber olalım. Dünyadaki bu beraberlik ahirette de devam etsin. Bellası nikah ve takva hayatı ilahi muhabbete bir basamaktır. Üçüncüsü ve rahmeten buyurur ayet-i kerimede şefkat ve rahmet bellası iki tarafın iki yabancının Evlenmesi, aralı çocuklar meydana gelmesi, yaşlanmaları ve yaşlanmalarında tabii bir takım melekeler zayıflıyor, vücut zayıflıyor. Nünekküsü fil halk, yaratılış tersine dönüyor ve burada biraz şefkat ve merhamet birbirine baston olmaları. Birbirine dert orada olmaları. Bir mazilere hatıralarla doludur. Bu da ayrı bir bir lezzettir. İşte Hatice Valdemiz radiyallahu anhâ efendimizin her şeyi oldu. Gerçek muhabbete sözün ifadeden aciz kaldı bir güzellikte beraber yaşadılar. Aile hayatı, eşlerin birbirine olan muhabbeti meşru daire içinde olursa sevginin hakiki lezzeti tadılmış olmuş olur. En çok yeni evlilerin üzerine duracak da titizlik. Anne babalar unutulmayacak. Anne Baba hakkı o ödem ödenmeyecek bir haktır. Onun için Cenab-ı Hak onlar yaşlanırsa buyuruyor. Melekeleri zayıflarsa diyor. Sen onlara diyor Lokman Suresinde merhamet kanatlarını aç, onlara dua et, Kavlen Kerima onları gönül alıcı keremli sözler söyle buyuruyor. İkincisi. Anne babalar emanet. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın ihsaneti, ailenin meyvesi olan evlatlar emanet. Onlar da hayru hasenat ile doldurulacak. Anne babaya sadaka-i cari olacak. Eğer bu ihmal edilirse, zamanla olur denirse, din ikinci plana atılırsa, o zaman da anne babaya bir nedamet olmuş oluyor. Bilhassa zamanımızda devamlı anne babanın bir gözyaşlarını görüyoruz şikayetlerini görüyoruz evladımız bizden uzaklaştı vesaire tabi günümüzün şartları değişti biz söküler globalleşmeyen bir dünya içindeyiz nefsane hayatın hızlandığı bir devrindeyiz ve günahlarla dünyanın her gün daha beter kirlendiği bir devrindeyiz Ay okunan ayet-i kerimede gelecek birçok kavimlerin olduğu bir günahların işlendiği bir zamandayız Velhassa bugün televizyondaki menfi filmler, menfi sergiler, internetin menfi sokakları, moda akımları, ya Allah. insanların içi boşaltılıyor, bir robot haline geliyor ve modanın kulu oluyor, modanın insanı oluyor. Bu, bu durumda anne babalara ve topluma çok ağır mesuliyetler düşmüş oluyor. Tabii onu göre Onun da ecri Cenab-ı Hak katında daha fazla artmış olacak inşallah.